Auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Biz en son mustalahul hadis dersinde sahih hadise متعalluk eden meseleleri anlattık ve hasen hadise geçtik. Hasan hadis biz dedi ki dersimizin başında hadisler kabul veret yönünden iki 3 kısma ayrılır. Hadisler kabul veret yönünden 3 kısma ayrılır. Sahih hadis, hasen hadis ve zayıf hadis. Sahih ve hasen hadis dedik kabul edilen yani makbul olan, yani kendisiyle amel edilen hadislerdir. Merdud olan, yani reddedilen ve kendisiyle amel edilmeyen ise zayıf olan hadistir. Heh. Şimdi hasen hadise, sahih hadise taalluk eden meseleleri bitirdik. Bu kitaba uygun olan, bu kitaba münasip olan kadarıyla bitirdik. Şimdi bugünkü dersimizde ise hasen hadise geçeceğiz. Ee, İmam Beyhaki diyor ki: "Vel hasanul ma'ruf turqan ve gaddat rijaluhu la ke's sahih Hasan hadis normalde hasen kelimesi Arap lügatında kabih olanın zıddına denir. Yani cemil olan, güzel olana hasen denir. Hadisçilerin ıstılahında ise yani mustalahu'l hadis ilmiyle uğraşan ulemanın ıstılahında ise hasen hadis demek İmam Beyquni'nin dediği gibidir. Velhasanu hasen hadis el-ma'ruf Yolları belli olandır. Vagadet bu burada bir anlam ifade etmiyor. Sadece cümle e, veya o şiir e, tamamlansın e, diye bu şekilde söylemiş. Ricaluhu onun ricali yani hasen hadisin ricali la kes sahihi icteharet sayı hadis gibi şöhret bulmamıştır. Metnimizin manası bu demek. Hasan hadis yolları yönünden bilinen, belli olan lakin ricali sayı hadis gibi meşhur olmayandır. Burada buradan yani, وَالْحَسَدُ الْمَعْرُوفُ تُرْقًا وَغَدَتْ رِجَالُهُ لَكَ الصَّح۪يحِ اِشْتَهَرَدْ e, beyitinden şunu anlıyoruz biz. Hasan hadis öyle bir hadistir ki kendisi bilinen bir hadistir. Yani yolları bize ulaşma şekli bilinen bir hadistir. Lakin bu hadiste yani sıhhatın şartlarını kendinde bulundurur ama sıhhat şartları sahih hadiste olduğu kadar kuvvetli değildir. Yani onunki kadar meşhur değildir. Mesela diyelim sahih hadiste bulunması gereken şey neydi? Özelliklerden bir tanesi ravinin adaletli olmasıydı değil mi? Yani e, Hasan hadisin ravilerinin adaleti Sahih hadisin râvilerin adaleti kadar meşhur olup, şöhret bulup yaygınlaşmamıştır. Adalet sıfatı vardır, o hadisi kabul etmemizi gerektirecek kadar adalet sıfatı vardır. Ama sahih hadiste olduğu gibi meşhur dedi veya zapt sıfatı. Mesela hafız sıfatı vardır ve var olanı da hadisi kabul etmemiz için yeterlidir. Ama bir, sahih hadisin ravisinde olan hafız gibi onda hafız yoktur. Normal metinden anlaşılan bu. Şimdi Mustalahul Hadis ilminde, tanımında en çok ihtilaf edilen ve tanımı en zor olan kısımlardan bir tanesi Hasan Hadistir. Bunun sebebini ise İmam i̇bn Kefir şu şekilde e, açıklıyor. Diyor ki, çünkü o makbul ile merdudun arasındadır. Yani bu ne demektir? E, makbul Hadis, say Hadis. Merdud Hadis, zayıf Hadis. İkisinin ortasını belirlemeye e, çalışıyoruz. İkisinin ortasını belirlediğimiz için hem sahiha yakındır hem de bazen zayıfa yakın olabiliyor. Ondan dolayı onu tarif etmek ne olmuştur? Onu, bu yapılacak olan tarifin bu iki kısımdan da onu ayırması lazım. Öyle mi? E şimdi makbul sahih hadisin tarifiyle tarif edersek sahih hadisten ayrılmamış olur. Değil mi? Sahih hadisin e, zıddına tarif edersek bu defa zayıf hadisin içerisine dahil olmuş olur. Öyleyse öyle bir tarif olması lazım ki bu tarif Hasan hadisi, sahih hadisle zayıf hadisin ortasında tutulması lazım. Böyle olduğundan dolayı tarifi en zor olan e, kısımlardan bir tanesidir. Ve bundan dolayı tarifinde de alimler çokça ihtilaf etmiştir. İhtilaf etmelerinin sebebi de şudur. Mesela diyelim ki bir alim, Hasan hadisi tanımlamıştır. Arkasından öbürü gelmiş demiş ki senin bu yaptığın tanım. Hasan hadisi, sahih hadisten ayırmıyor ki. Mesela örnek verelim bir örnek. İmam Hattabi demiş ki, Hasan hadis nedir? Mahreci bilinen, ricali şöhret bulan, hadisin medarı üzerine olan ve ammetül ulemanın kabul ettiği fukahanın da kendisiyle amel ettiğidir." demiş. E şimdi alimler gelmiş demiş, tamam yani senin bu e, yaptığın tanım Hasan hadisi içine alıyor ama beraberinde sahih hadisi de içine alıyor. Sahih hadisin de mahreci belli bilidir, ricali şöhret bulmuştur. E, hadisin ee, ammetul muhaddisin kabul etmiştir. Fukaha da onunla amel etmiştir. Peki bu senin yaptığın tanım sayı hadisle hasen hadisi birbirinden ayırdı mı? Hayır, ayırmadı. Öyleyse nedir bu tarif? Bir hadde olması gereken camiiyet ve maniiyet özelliğini kendinde bulundurmuyor. Yani cami bütün efradını toplayacak. Mani'i onun dışında olanları onun dışına itecek. Hasen hadis sayıh hadisle bir noktada biridir. O da nedir? İkisiyle de amel etmek vaciptir. Ama... Sahih hadis Hasan hadisten daha kuvvetlidir ve tercih anında da sahih hasene tercih edilir. Bak bu yönlerden ayrıdır. Öyleyse yapacağımız tanımın da böyle olması lazım. Anlaşıldı değil mi? Yani alimler Hasan hadisin tarifinde çok şey ihtilaf etmişler. Ve her biri diğerinin tarifini eleştirmiş. Bunun sebebi de nedir? Bunun sebebi de İbn Kezir'in dediği gibi. Normalde İmam İbn Kesir'in hadisteki kitabı ne? İhtisar Ulumul Hadis. Öyle değil mi? Neyi ihtisaretimiş bu kitapta. Bu kitapta İmam İbn Kefir, e, İmam İbn Salah'ın e, mukaddimesini ne yapmış? E, i̇htisar etmiş. İmam e, İbn Salah'ın mukaddimesini ihtisar etmiş. Daha sonra bu kitabı da en meşhur şerh-i El hafif ismiyle e, şeyh Ahmed Şakir yani yakın dönem alimlerinden şeyh Ahmed Şakir şerh etmiş. Evet, bu da fayda babından zikretmiş olalım. Şimdi e, böyle olunca dedik o zaman sebebi nedir? Tanımda bu kadar zorlanmanın ve ihtilaf etmenin. Çünkü o iki tane makbul ile merdudun arasındadır. Ve makbul ile merdudun arasını tarif etmekte zordur. Hmm. En meşhur tarif, daha önce de zikrettiğimiz gibi Hulugul Maram derslerinde de zikrettiğimiz gibi İmam i̇bn Hacer'in tarifidir ve genelde müteahhirin alimlerin yanında yani sonradan gelen alimlerin yanında umde de onun üzerinedir. Dedik i̇bn Hacer Nuhbe'sinde ne diyor? Diyor ki وَخَبَرُ الْأَحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِ الضَّبْتِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ la وَلَا شَادٍ هُوَ الصَّحِيْحُ لِذَاتِهِ Önce sahih lizatiyi tanımlıyor. Diyor ki ahad olan haber adaletli, bi adl'in adil olan birinin nakliyle tam met dabti, tam zabtı tam olacak. Muttasıl-ı senedi, senedi muttasıl şaz ve geyri muallal ve lâ şâz, şâz ve ma'lûm değil, o's sahih lizatiyi. Daha sonra devam ediyor metnine. Devt tafavutu rutubu bi tafavuti hâzi'l esbâb ve min semme quddime di'a enson diyor ki فإن خف الضبط şeyt zabt hafif olursa fel hasen lizati hadis hasen lizatiyidir yani o zaman hasen hadisin tanımı nedir eee hadisin tanımını yapacağız Say hadisin tanımını yaptıktan sonra diyeceğiz ki fe in khaffa dabtu dapt hafiflerse o hasen lizati o hasen lizatiyidir o zaman hasen hadiste sahih hadiste bulunması gereken bütün şartlar mevcuttur ama hasen hadisin ravisinin zaptı, yani hafızı صحيح hadisen ravisenin zaptı kadar ne değildir kuvvetli değildir. Yani mesela şimdi örnek verelim. Zabıt insandan insana değişir. Öyle değil mi? Zabıt insandan insana değişir. Zabıt neydi? Zapt demek zabıt iki türlüydü. Ravide bulunması gereken dabtu sadrin ve dabtu kitabe. Hafız yani zekası hafzı ezberlemesi kuvvetli olacak. Bir de Yazdığını da yanında muhafaza edecek demiştik. Böyle değil mi? Ha, şimdi güzel. Bir imam Bukhari gibi ezberleyenler var. Öyle mi? Bir imam Bukhari gibi ezberleyenler var. Bir imam Şafii gibi ezberleyenler var. Bir de nedir? Bir de normal. Ravi olup da mesela şimdi imam örnek verelim. Diyelim ki imam Ebu Davud da hafız konusunda bir imamdır. İmam Bukhari de hafız konusunda bir imamdır. Öyle mi? Peki ikisinin zaptı aynı seviyede midir? Değildir. İmam Bukhari'nin zaptı e, şöhret bulmuş ve bütün alimlerin üzerine ittifak etti. İmam Ebu Davud'un da öyledir ama İmam için ondan daha kuvvetli olduğu bir nedir, bir kesimdir? Bu, Allah Azze ve Celle'nin neydir Lütfudur, dilediğine verir. Günümüzde de olduğu gibi. Mesela hepimiz öğrenciyiz, öyle değil mi? Ama her birimizin hafızı bir diğerinden farklıdır. Kimimiz var, hafızda çok kuvvetlidir. Kimimiz var ise hafızda çok zorlanır. Evet. O zaman Hasan hadisi anladık. Sahih hadisi tarif ettikten sonra beş şartı ne diyoruz? Fe in fel hasan lizati. Hasan lizatidir. Burada otomatikmen Hasan hadisin iki kısım olduğunu da öğrenmiş olduk. Öyle mi? Hasan hadis iki ayrılır. Nasıl ki sahih hadis iki ayrılıyordu. Sahihun lizatihi ve sahihun li diyorduk. Ha Hasan hadiste iki kısım ayrılır. Hasanun lizatihi ve hasanun حَسَنُ لِذَاتِهِ Bu saydığımız vasıfları kendinde bulunduran hadis. Yani bizzat hadisin ravisi bütün bu saydığımız beş tane vasıfı hadis kendinde bulunduruyor. Ama ravinin zaptı sayı hadisin ravilerinin zaptından bir derece aşağıdadır. Buna ne diyoruz? حَسَنُ <gülüyor> لِذَاتِهِ diyoruz. حَسَنُ لِغَيْرِهِ nedir? Aslında kendisi hasen hadis değildir. Zayıf hadistir. Ama yolları çoğalınca hasen hadis seviyesine yükselmiştir. Yani kendi aslında hasen değildir. Kendi aslında zayıftır. Ama ne olmuştur? Ama bu zayıflık aynı rivayetin farklı yollardan gelmesiyle izale olmuştur. Ve bu hadis hasenun ligayrihi olmuştur. Yani gayrından, dışarı sebeplerden, dışarı etkenlerden dolayı hasen hadis seviyesine ulaşmıştır. Şimdi burada duralım. hasenun lizatihi anlamayacak bir şey yok zaten değil mi? hasenun lizatihi olan hadisler Dediğimiz gibi, bu şar, maddeleri bizzat kendinde bulandırandır. حَسَنٌ <gülüyor> لِغَيْرِهِيَهِ'e gelince dışarıdaki bir etkenden dolayı hasen olan hadis. Şimdi arkadaşlar, zayıf hadis iki kısımdır. Zayıf hadis iki kısımdır. Bir, zayıf olup da zayıflığı ciddi manada kuvvetli olan, zayıflığı şiddet olan e, rivayetler vardır. Buna alimler daif cidden diyorlar. Daif cidden yani ciddi manada zayıf çok kuvvetli zayıflığı kuvvetli. bu genelde ravinin yalancılıktan uydurmacılıktan dolayı töhmet altında olduğu hadislerdir tamam çok şiha, e, zayıflığı şiddetli olan daifun da'fan şediden la yani öyle bir şiddetle zayıftır ki onu sarmak mümkün değildir o zayıflığı gidermek mümkün değildir bir de daifun da'fan yesira yencaber yani e, basit bir zayıflık vardır ve bu basit olan zayıflık giderilebilir, tamam? O zaman şimdi zayıf hadisi anlatıyoruz. Diyoruz ki zayıf hadis iki türlüdür. Bir, zayıflığı şiddetli olan hadisler. Bunlar genelde yalan ve benzeri, yani ravinin yalancılık töhmeti altında olduğu hadislerdir. İkincisi ise nedir? İkincisi basit e, zayıflıklardır, tamam? Bizim konumuz yani Hasanun لِغَيْلِهِ olan hadis, şiddetli zayıf olan hadisle bizim bir alakamız yok. Şiddetli, zayıf olan hadis farklı yollardan da bize gelse ne olmaz? Hiçbir derecesi yükselmez. Tamam Ama zayıflığı basit olan bir hadis farklı yollardan bize gelirse hadisin derecesi ne olur yükselir. Buna örnek ne vermiş alimler? Mesela demişler ki ravin'in hefzındaki problemler dolayı hadise diyelim ki alimler zayıflıkla hükmetti. İki hadis düşünelim. Birincisi, alim dedi ki buradaki ravi e, yalanla tühmet altındadır dedi. Veyahut da bu ravi mübtedirdir ve rivayet ettiği hadiste kendi bid'atını kuvvetlendiren hadistir dedi. Mesela örneğin. Bu bir tane hadis. Bir hadisle geldi, alim baktı dedi ki bu ravi normalde diyanet sahibidir, din sahibidir. Takva sahibidir ama hefzında problem var. Yani hefzında bazı ufak tefek problemler var dedi örneğin. Ha. Veya mesela diyelim dedi ki bu ravi 60 yaşını geçtikten sonra karıştırmaya başladı dedi. Veya dedi yazdığı hadisler kitabı yandı hafızasında karşı Buna muhtelif diyoruz. Gelecek zaten bunun konusu dedi mesela. Şimdi bak birincisi şiddetli zayıf. Bu incibar olmaz. Yani kendi gibi bir yoldan ikinci bir yoldan daha geldi aynı hadis diyelim. Gene aynısı var. Yani gene yalanla töhmet altında olan var. Şiddetli zayıflığı gerektiren bir durum var. Bu hadise hiçbir fayda getirmez. Ama burada Normalde diyanet sahibi, adalet sahibi bir ravi ama hafızında sadece problem az. Su'ul hafız dediğimiz şey ile müptele olmuş. Ondan dolayı hadisine zayıflıkla hükmedik. Aynı hadis başka bir yoldan geldi diye. mesela. Aynı hadis üçüncü bir yoldan daha geldi. Yani yine aynı ravilerde problem yok. Diyanet konusunda, adalet konusunda sadece hafızlarında problem var. Bu hadis derece bulur. Öyle mi? Yani derecesi hepsi bir araya hani kitaplarda çokça denk geliyoruz ya bir mecmûu'i turuqi hasanen diyor mesela alimler. Yani bütün yollarının toplamıyla Hasan hadis oldu diyorlar. İşte budur alimlerin kastı. O zaman biz bunu ne, neyi anlıyoruz buradan? İmam Nebevi'nin, İbn Salah'ın, İmam Suyuti'nin ve başkalarının zikretmiş oldukları e, altın bir kaide gündeme geliyor. Her zayıf hadis yolları çoğaldı diye Hasan seviyesine yükselmez. Tamam? Her zayıf hadis yolları çoğaldı diye hasen seviyesine yükselmez. Hangi zayıf hadis yolları çoğaldı diye hasen seviyesine yükselir? O hadis ki onun zayıflığı şiddetli değildir. Ravi'nin hafızına veyahut da mesela diyelim ki ne gibi rivayette kopukluk var örneğin. Yani mesela diyelim ki ravi ile ravi'nin üstünün arasında bir kopukluk var. Enkete dediğimiz şey var. Başka yoldan geldi, orası kapanmış misal. Veya ravi meçhul, ravi tanımıyor mesela buna müphemm hadis deniyor. Yani ravi'nin tanınmadığı meçhul olduğu hadis. Başka bir yoldan geldi bu izale oldu. Mesela yani, tanınan bir ravi'den geldi. Biz anlıyoruz ki bu hadis zayıf olsa da ikisi üçü beraber hasen seviyesine yükselir. Niye? Çünkü bu zayıflıklar farklı yollarla hadisin gelmesiyle beraber ortadan kalkmaya müsaittir. Ama diyelim yalancı bir ravi var. Başka bir yoldan gene yalancı bir ravi. Başka yoldan içinde bir de açı bir ravi falan. Bu hadis olmaz? Cebra olmaz. Niye? Çünkü bu zayıflık şiddetli bir zayıflıktır. Tamam mı? İnşallah. O zaman Hasanül Nizâtî'i özetlersek, bütün say hadisin şartlarını kendinde bulunduran ama zapt sıfatı biraz hafif olan, Hasanül Nigârî'yi zayıflığı basit olan, yesir olan, kolay olan hadisin yollarının çoğalmasıyla elde ettiğimiz nedir? Hadis'tir. Peki Hasan hadisin hükmü nedir? Hasan hadisin hükmü aynı say hadiste olduğu gibi ittifak ile say hadiste de Hasan hadiste de amel ve ihtijaj etmek nedir? ''Amel ve ihticac etmek vaciptir.'' ''Amel ve ihticac etmek vaciptir.'' Evet. Soru. Sahih hadiste sorduğumuz bir soruyu soralım. Hasan hadisin mazanlığı nedir?'' Yani tamam ben Hasan hadisi bir müslüman olarak öğrendim, bir ilim talebesi olarak öğrendim. Ben hasen hadisleri nerede bulabilirim dediğimiz zaman cevabımız şudur. Alimler sahih hadiste yaptıkları gibi hasen hadise özel kitaplar telif etmemişlerdir. Yani mesela bir alim çıkıp ben bu kitabımda sadece hasen hadisleri naklediyorum dememiştir. İmam Buhari'nin sahih'te yaptığı gibi, İmam Müslim'in sahih'te yaptığı gibi, İbn Huzeyme'nin, İbn Hibban'ın sahihlerinde yaptığı gibi kimse hasen hadise özel kitap tayin etmemiştir. Lakin Hasan hadislerin mazanlı sünenlerdir. Tamam mı? Sünenler. Sünenlerden kastımız nedir? İmam Ebu Davud'un süneni, İmam Tirmizi'nin camii. Sünen diye isimlendirilir gene. İmam Nesai'nin süneni, bir de İbn-i Mace'nin sünenidir. Değil mi? Kutubul ül dediğimiz dört tane kitaptır. Hasan hadisin mazanlı bunlardır. Başka? Sünenül Beyhakidir. Beyhakî'nin süneni. Başka? Sünenül Darakutni'dir. Darakutni'nin sünenidir mesela. Ve buna benzer kitaplar. Tamam mı? Ve buna mesela Darimi gibi ve buna benzer kitaplar. Bu halimler kitaplarını yazdıkları zaman e, normalde hem bu kitaplarda sahih var, hem hasen var hem de zayıf var. Öyle mi? Ama genelde sahih ve hasendir. İçlerinde zayıf hadis de var. Ama hasen hadisin mazanını yani hasen hadisi bulabileceğimiz en meşhur kitaplar nedir? En meşhur kitaplar bunlardır. Yine hasen hadiste söylediğimiz bir şeyi say hadiste söylediğimiz bir şeyi buraya da yine tekrarlayacağız. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki alimlerin hadisun hasen demesi hadisin hasen olduğuna hükmettiklerini gösterir. Tamam? Ama hadisun hasenul isnadi isnadı hasen olan bir hadistir dediğinde orada duracağız. Öyle değil mi? Alimler bir hadise isnadı hasen'dir. E, diyorlarsa eğer orada ne yapacağız orada duracağız. Niye orada duracağız? Çünkü dönüp bakacağız. Bunu söyleyen alim, illetler ilminden haberdar olan, hadis ilminden nukat diyebileceğimiz yani nakteden eleştiren, sahih diyen, zayıf diyen o seviyeye gelmiş bir imamsa galib ben bunlar hadisin e, hasen olduğuna bu şekilde hükmederler. Ama yok bu alim hadis ilminde çok meşhur olan biri değilse, o zaman diyeceğiz bu sadece isnadın hasen olduğuna hükmetmektir. Çünkü metin şaz olabilir, illetli olabilir vesaire bunun araştırılmasının yapılması lazım diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi biz e, hatırlıyorsanız eğer, demiştik ki Esahhul esani diye bir şey var, yani sayih hadisi anlatırken Demiştik Asahül Asanid diye bir bölüm var. Nedir? En sıhhatli senet meselesi. Dedik alimler bunu niye yapmış? Herkes kendi yanında en kuvvetli bulduğu yolu ifade etmek için yapmış. Dedik bu muhakkik alimlerin yanında doğru olan bir davranış değildir. Ama faydası da vardır. Özellikle tercih esnasında üzerine Asahül Asanid etlak edilen senetler, edilmeyen senetlere tercih edilir ve daha kuvvetli olduğuna hükmedilir. Alimler hasen hadisin de aynı mertebede olmadığını görünce, aynı mertebede olmadığını görünce hasen hadiste de aynısını yapmışlar. Yani en hasen senet, onun bir altındaki senet vesaire diye böyle bir uygulamaya gitmişler. Burada yine gaye nedir? Yani hasen olup da en sağlam olan yolunu yapmak, belli etmek. Mesela örneğin bir senet ne demişler? Behz ibn-i Hakim, an ebihi yani Hakim ibn-i Muaviye, an caddihi yani Muaviye ibn Hayda Hayda diye bir senet zikretmişler. Veya Utamir bin Şuayb an ابيhi an jaddihi. kasıt Abdullah bin Amr bin as sahabedir. Mesela demişler budur ve vesaire. Yani bunlar nedir? Hasan hadisin içindeki bazı senetleri diğerlerine tercih etmek için kullanılmış olan ibarelerdir. Burada hadis Hasan hadisi ele alan alimlerin üzerinde durduğu bir nokta var. O da nedir? O da şudur. Şimdi İmam Tirmizi'nin Camie baktığımız zaman İmam Tirmizi bazı hadislerin akabinde diyor ki Hadisun hasenun sahihun diyor. Şimdi ne olmuş oldu? İmam Tirmizi diyor ki bu hadis hasen ve sahih bir hadistir. Aynı anda hem hadisin sıhhatına hükmetti hem de hadisin hem sahih olduğuna hükmetti hem de hasen olduğuna hükmetti. Şimdi burada o zaman duracağız. Çünkü biz sayı hadisle Hasan hadisin her ne kadar ikisi de makbul olsa da birbirlerinden ıstilahi anlamda farklı olduklarını söyledik. Öyle mi? Hatta gene muhakkik olan alimlere göre ilk defa ıstilahi anlamda Hasan hadisi kullanan imam Tirmizidir. Yani onun öncesinde imam Tirmiziden önce hadisler iki kısımdı. Sayı hadis ve zayıf hadis diye ayırıyorlardı. Sonra zayıf hadisleri ikiye ayırıyorlardı. İşte kendisiyle amel edilen zayıf hadis, kendisiyle amel edilmeyen zayıf hadis. Ona geleceğiz zaten. Bir sonraki bölümde ona geleceğiz. Ha ilk defa muhakkik alimlere göre hasen hadisi ıstilahi anlamda. Ha bak dikkat edin. İstilahi anlamda ilk defa kullanan kimdir? İmam Tirmizi'dir. E şimdi İmam Tirmizi hem sahih hadisi hasen hadisten ayırıyor. Hem de tek bir hadise aynı anda hasenun, sahihun diyor mesela. Bu görüntüde ne gibidir? Görüntüde bir çelişki gibidir. Ondan dolayı alimler İmam Tirmizi'nin bu yaptığını açıklamaya çalışmışlar. Bazı alimler demişler ki mesela örneğin demişler eğer Tirmizi bir hadise Hasanun sahihun diyorsa bunun manası şudur. Hadis iki yolla bize ulaşmıştır. Bir yolda geldiği yol senedi sahihtir. Öbür geldiği sened ise hasendir. Yani düşünün mesela diyelim ki misal ben dedim ki işte Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki dedi ki اِنَّ مَلَعْمَلُوا niyet Ameller niyetlere göredir. Dedim bu hadis bize iki farklı yoldan geldi. Mesela. Birincisi sayh. Yani raviler dört dörtlük. İkincisinde raviler gene meşhur ama zabt sıfatında birincisi gibidir O zaman ikinci yol hasen. Birinci yol ne? Sayh. Tamam iki İki farklı yoldan gelmiştir diyorlar hadis. Ondan dolayı İmam Tirmizi bir senedinin hasen bir senedinin sahih olduğunu ifade etmek için aynı hadise ''hasenun sahihun'' demiştir diyorlar. Tamam. Mı? E bazı alimler buna itiraz etmiş. Demiş ki bazı hadisler var. İmam Tirmizi diyor ki ''hadîsun hasenun sahihun garibun'' Yani bu hadis ''hasen sahih ve garip'' olan bir hadis. Garip ne demek? Garip hadis. Ee, Mesela İmam Beyhaki ne diyordu? Avzu billah. Eee, "Vel murselu minhu sahabiyn saqat ve kul garibun ma rawa rawin fakat." Yani garip hadis nedir? Tek bir ravinin rivayet etmiş olduğu nedir hadisi veya o fert hadis. Bunun zaten açıklaması bir dahaki derslerimizde gelecek. Tamam? E şimdi İmam Tirmizi tek yolla bize gelmiş olan hadise hasenun sahih diyor. Peki bunu nasıl açıklayacağız? Mesela Demişler ki o zaman bu tip hadislerde de kastlı şeydir. E, lugavi anlamdadır. Yani bu hadis güzel bir hadistir. E, bazı alimler demiş e, uydurma hadislerin çoğunun lafzı çok güzeldir. Zayıf olan hadislerin, hatta genelde uydurma ile zayıf hadislerin lafızı gerçekten çok güzel. Hep böyle insanları teşvik eden e, vesaire bir şeyler vadeden hadisler olduğu için gel, o zaman uydurma hadislere de e, hasen demesi lazım. Cık, bu olmaz demiş Yani bu doğru bir de mesela bazı cehennemle ilgili hadisler var. İmam Tirmizi Hasan diyor mesela. Şimdi eğer e, cehennem hadisine nasıl lügavi anlamda yani metni çok güzeldir anlamında Hasan desin mümkün değil. O zaman ne demişler yine denemelmişsek müteahhir ulemanın en muhakkiklerinden olan İmam Hafız İbn Hacer ne diyor? Fe in cumia fali't teraddud fi'n naqil haythu't wa illa Yani hasen sahih onu bu şekilde açıklıyor İbn Hacer diyor. Eğer فَإِنْ جُمِعًا Yani o ikisi cem edilirse, aynı hadise hem hasen hem sahihun denirse diyor فَلِتْتَرَدُّدِ فِى النَّاقِرِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ Eğer hadis fertse, yani tek bir yoldan bize gelmişse hadisi bize nakleden ravideki ihtilaftan dolayıdır. Tamam Tek yoldan gelmişse hadisi bize nakleden ravideki tereddütten yani ihtilaftan dolayıdır ve illa eğer böyle değil farklı farklı yollardan gelmişse febi'a itibari'l isnadeyni iki farklı isnada itibar ederek yani isnadın biri bir kavmin yanında sahihtir bir başka isnad ise nedir hasendir ama tek bir yoldan gelmişse tek bir ravi rivayet etmiş o zaman demek ki bu ravi bazı alimlerin yanında sahih hadisin ravileri mertebesindedir bazı alimlerin yanında ise hasen hadisin mertebeleri hasen hadisin ravilerinin mertebesindedir diye Hafız i̇bn Hacer böyle açıklıyor. O zaman özetleyelim. Diyelim ki İmam Tirmizi bir bazı hadislere kitabında ''Hasenun sahihun'' diyor. Oysa bu ilk defa ıslahî anlamda ''Hasen'' kelimesini kullanan İmam Tirmizi'den bir çelişki gibi görünüyor. Bir hadis nasıl aynı zamanda hem sahih hem de ''Hasen'' olabilir diye. Alimler bunu açıklarken İmam Tirmizi'nin bu yaptığına bazı cevaplar vermişlerdir. Dedik işte saydık bazı cevapları ve alimler buna itiraz etmiştir özellikle İmam İbni Hacer diyor ki eğer hadis bize farklı yollardan gelmişse demek ki bir senet sahiptir, bir senet hasendir. Bunu ifade etmek için aynı hadise hasenun sayhun demiş. Eğer tek bir kanalla bize gelmişse demek ki o tek bize rivayet eden ravi bazı alimlere göre sahih hadisin ravi'lerinin seviyesine ulaşmıştır. Bazı alimlere göre ise hasen hadisin ravi'lerinin seviyesine ulaşmıştır. İmam Tirmizi bu ihtilafı Anlaşılması için hadise hasenun sahihun demiştir. Yani emanetul ilmiye babından, ilmin emaneti babından. Hani bilin ki bu hadisin ravisi böyledir. Yani bazı alimlerin yanında sahih, bazı alimlerin yanında hasendir diye böyle bir şey yapmıştır demişler. Evet. şimdi üçüncü kısmımız ise zayıf hadis İmam imam beyinun diyor ki ve kulla an rütbet husni kasur fahu al zayıf ve hu aksaman ve hu aksamun kethur her diyor ve kulla her defasında an rütbet husni kasur Hasan rütbesinden aşağı düşerse kasur yani eksilirse fehuw'l-zayifu o zayıftır ve huva aqsamun onun kısımları ise çoktur. O zaman İmam Beykuni bize aslında hasan hadisi e, zayıf hadisi tanımladı. O zaman şu anda biz neyi görüyoruz? Hadisler kabul veret yönünden üçe ayrılır. Kabul edilen yani kendisiyle amel edilen hadisler sahih ve hasendir. Reddedilen merdud olan hadisler ise nedir? zayıf olan hadislerdir. Şu anda bize zayıf olan hadisi açıklıyor. Diyor ki, bir hadis Hasen hadisin mertebesinden düştüğü anda o hadis nedir? O hadis zayıf olan bir hadistir. Aslında bu tanımla beraber, yani Hasen hadisin altına düşse dediği anda sayıh hadis otomatikmen girdi. Hasenin seviyesine ulaşmaya, sayihin seviyesine hayda hayda ulaşmaz, öyle mi? O zaman şeyin e, tanımı nedir? Zayıf hadisin tanımı, e, kendisinde sıhhat ve hasen hadisin şartlarını barındırmayan her hadistir. Tamam, kendisinde sıhhat ve zayıf hadisin şartlarına e, barındırmayan her hadistir. Z bir hadisin zayıf olmasına iki şey sebep olur. Yani bir hadisin zayıf olmasına iki şey sebep olur. Bunlardan biri saktır. Biride ta'nidir. Mesela Hafiz İbn Hacer ne diyor? "Füm bi'l-mardudu imma en yekuna li-saktin ev ta'n." saktu suna devam ediyor." gidiyor. Diyor ki, "Zayıf hadis ya sakıttan dolayıdır. Yani kendisinden bir ravinin düşmesinden dolayıdır. Ev li veya ve Yerilmiştir, raviler edilmiştir, zem edilmiştir ondan dolayıdır." Yani bir hadis kendisinde sıhhat ve hasen hadisin şartlarını bulundurmayan zayıf hadisin zayıflığına sebebiyet veren şey ikidir. Ya e, sakıttır, yani senedin herhangi bir yerindeki kopukluktur veya da taandır ravilerin. Raviler niye taan edilir? Ya hafızlarından dolayı ya da adaletlerinden dolayı ne yapılırlar? Taan edilirler. Bu da zaten tek tek gelecek. Yani her bir sebepten dolayı nasıl isimlendirilir, nasıl olur? Bu da ne yapacak? Bu da gelecek zayıf hadis anlaşılır değil mi? Kolay. Hasan ve sahih hadis olmayan her hadis nedir? Zayıf hadistir. Şimdi asıl sorumuza gelelim. Zayıf hadisin hükmü nedir? Yani biz sahih ve hasen hadisten sonra dedik ki hükmuhu, onun hükmü, kendisiyle amel edilmesi ve onun ile delil alınması, ihticac edilmesi vaciptir dedik, ittifakla. Peki zayıf hadis? Zayıf hadise gelince zayıf hadisin hükmü konusunda alimler ihtilaf etmiş. Burayı dikkatle dinleyelim, dikkatle anlayalım. Niye? Çünkü bu meselenin asrımızda insanların dini anlama ve yaşama menheci üzerine ciddi manada etkisi var. Öyle mi? Mesela bu örnek verelim. Piyasada işte bu ee, en çok satan, içi zayıf, şiddetli zayıf hadislerle dolu olan kitapların bir çoğu niye ravaç buluyor? İlim kendini ilmi çevrelere nisbet eden yani ilimden fersah fersah uzak olsa da en azından kitap okuyan, kitaptan anlayan insanlar niye buna sukut ediyorlar mesela? Çünkü onların inancında zayıf hadisle amel edilebileceğinden e, dolayı. Mesela birçok piyasada var olan kitaba bakın. İçindeki kitapların çoğu ismini mümkün değil, çoğunu alemlere sorsanız onlar bilebilmez yani. O kadar tuhaf tuhaf kitaplardan alıntı. E bunu bunların hocaları da görüyor. Hani az çok bu konuları bilen insanlar da görüyor. Ama zaten kendileriyle konuştuğunuz zaman göreceksiniz ki birçok batıllarını e, şiddetli de olsa zayıf hadislere ne yapıyorlar? Dayandırıyorlar. Ondan dolayı bunun vakada da ciddi manada neyi vardır? Etkisi vardır. Şimdi birinci görüş, birinci görüş zayıf hadisle, zayıf hadisle dinin hiçbir alanında amel edilmez. Tamam, birinci görüş Zayıf hadisle, dinin hiçbir alanında amel edilmez. Ne demektir bu? Bu şu demektir. Zaten itikatta icma ile amel edilmez de, ne ahkamda, yani helal-haram meselesinde, ne febailul a'malda, yani amellerin faziletleri, faziletli ameller bölümünde terghib ve terhib veyahut, yani insanları amele teşvik ve kötülükten sakındırma babında, kesinlikle zayıf hadisle ne yapılmaz? Amel edilmez. Bu birinci görüş. Bu görüş genelde işte e, kime nispet edilmiş? Yahya İbni Maine mesela nispet edilmiş. İmam Ahmed'in arkadaşı. E, beraber yaşadığı dönemdaşı. İşte İmam e, Malikilerden Kadı İbni Arabi'ye e, nispet edilmiş mesela. E, Hakeza İmam Müslim'e, İmam Bukhari'ye ve İbni Hazma nispet edilmiş. Yani zayıf olan hadis ile dinin hiçbir kısmında ne yapılmaz hiçbir kısmında amel edilmez. İmam Buhari'nin İmam Buhari'ye nispet edilen bu e, görüş alimler tarafından reddedilmiş. Niye? Çünkü demişler İmam Buhari fadailül amelden zayıf hadisle amel edilebileceğine inananlardandır. Sebebi İmam Buhari'nin sahihinin dışında edebül mufrat adında bir kitabı var. Değil mi? Ahlak teskiye adapla ilgili hadisleri topladığı bir kitap var. Orada sayısı fazlaca zayıf hadisine yapmıştır, rivayet etmiştir. Demek ki Fadaül A'mal'da yani terghib ve terhib'de İmam Bukhari e, ameli caiz görür diyen alimler de olmuş. Tabi bu görüşlerin tahlili ve tahriri meselesi bu buranın şey değil. İnşallah bir sonraki kitabımızda tek tek görüşlere ne itirazlar yapılmış metinlerden yani alimlerin kendi sözünden okuyacağız. Şu anda sadece meseleyi tasavvur edip böyle bir meselenin olduğunu anlamaya çalışıyoruz değil mi bu kitap, bu metnimizde? İkinci görüş mutlak olarak mutlak olarak zayıf hadisle akayit dışında tabi amel edilebilir yani hem halalda ve haramda bakın dikkat edin hem halalda ve haramda hem de hem de şeyde fadıl e, amal amalda yani amellerin faziletleri babında. Şimdi bu görüşü mesela İmam Süüthi İmam Ahmet'ten ve Ebu Davud'dan naklediyor. Yani Sünen sahibi meşhur İmam Ebu Davud'dan ve İmam Ahmet'ten naklediyor. Hatta İmam Ahmet ne diyor? Zayıf olan bir hadis bana insanların reyinden daha sevimlidir diyor. Yine başka bir sözünde hem ondan hem Abdurrahman İbni Mehdi'den rivayet edilen bir sözde. Abdurrahman İbni Mehdi kimdi? İmam Şeye, İmam Şafi'ye kitap yazıp kendisinden usul fıkı hakkında kendisine bilgi vermesini isteyen âlimdi değil mi? Diyor ki o da o da İmam Ahmed'de bize helal ve haramda bir e, şeydir. Hadis rivayet edildiğinde onun senedinde teşeddüt ederiz. Yani çok böyle ciddi üzerine düşeriz ama fedaul amalda yani amelleri teşvik, amellerin faziletini anlatanlarda ise biraz daha tesahül yani kolaylaştırırız işi mesela diye onlardan bu tip bir rivayet de var. Tabi bu İmam Ahmet'ten nakledilen ise şudur İmam Ahmet ve Ebu Davud ve benzeri alimler mutlak olarak akaid dışında zayıf hadis ile hem helal ve haramda hem de ahkamda amel edilebilir. Üçüncü görüş ise akaidde zaten dedik ittifakla zayıf hadisle amel edilmez. Ahkamda da zayıf hadisle amel edilmez. Yani helal ve da. Ama fedailul a'malda, terghib ve de bazı şartlarla zayıf hadisle amel edilebilir. Bazı şartlarla zayıf hadisle amel edilebilir. Bu görüşü e, İmam e, i̇bn Hacer şöyle açıklıyor. Diyor ki 1- Hadisin zayıflığı şiddetli olmayacak. 2- Şer'i bir aslın altında münderiç olacak. Üçüncüsü, onunla amel ederken onun sahih bir hadis olduğuna itikad etmeyecek, ihtiyatta bulunacak. Tamam mı? Eğer bir hadiste bu üç şart toplanırsa, helal ve haramda kullanılmamak kaydıyla fedail amalda kullanılabilir diyor. Amel edilebilir de Şimdi üç tane görüş yani genel itibariyle, üç tane mezhep anlaşıldı mı? Zayıf hadisin hükmü, yani zayıf hadisle amel, zayıf hadisle ihticac meselesinde. Bir, zayıf hadisle kesinlikle amel edilmez. 2- Zayıf hadisle akaid dışında hem helal ve haramda hem de fadayül amalda amel edilebilir. İmam Ahmet ve Ebu Davud'dan nakledilen. 3- Ahkam ve akaidde amel edilmez. Fadayül amalda, amalda ise bazı şartlar ile onunla amel edilebilir. Nedir o bazı şartlar? Zayıflığı şiddetli olmayacak. Yani yalancılık gibi, uydurmacılık gibi bir töhmet olmayacak. 2- o zayıf hadiste varit olan şey şer'i bir aslın altında münderiç olacak. Yani onun bir benzeri şeriatta olacak. Hani o şeriatta bir başlığın altına gidecek. Böyle hiç olmayan bir şey olarak açığa çıkmayacak. Tamam? 3. Nedir? Onunla amel ederken onun sahih bir hadis olduğuna e, itikat ne yapmayacak? İtikat etmeyecek. Şimdi biz bunları zikrettikten sonra özellikle şu nokta üzerine e, durmakta fayda var. Şimdi bazıları, mesela İmam Nebevi, örneğin eee Fadailü'l-A'mal'da zayıf hadisle amel edileceğine ittifak naklediyor. Tamam? Ve bazıları da bu ittifaka almışlar dillerine dolandırıyorlar. Oysa bu doğru değildir. İhtilafı zikrettiğimiz gibi yani alimler bu konuda ne yapmışlar, alimler bu konuda ihtilaf etmiştir. Bu üzerinde ittifak edilen e, bir şey değildir. E, görüştedir Hatta mesela işte bak İmam-ı Nevevi ittifak naklediyor. Siz ona rağmen Fadailü'l-A'mal'la amel etmezsiniz diyorsunuz. Biz demiştik, hatırlıyorsan İmam Nevevi İmam İbn Salahan eee mukaddimesini ikhtisar etmişti değil mi? İhtisar etmişti. Takrib. İmam Suyuti de onun üzerine ne yapmıştı? Bir şerh yazmıştı. Ribu Ravi diye bir şerh yazmıştı. Orada İmam Nevevi ittifak naklederken İmam Suyuti altında Hafız İbn Hacer'den zikrettiği üç tane şartı zikrediyor. Tamam? Altında Hafız İbn Hacer'den zikrettiği üç tane şartı ne yapıyor? Zikir ediyor. Şimdi burada gerçekten üzerinde durulması gereken bir mesele var. O da nedir? Şudur. Hani zayıf hadisle hem helalde ve haramda. Yani birinci görüşte problem yok. Üçüncü görüşte de problem yok. Yani üçüncü görüşte şartlarıyla beraber helal ve haramda kullanılmıyor zaten. Fezailul amelde de bazı şartlar getiriliyor ya. Yani zayıflığı şerid olmayacak. İkincisi neydi? Bir aslın altına girecek yani şeriatta. Üçüncüsü ise onunla ona itikad etmeyecek. Tamam bu iki görüşte bir problem yok yani bir ve üçüncü. Ama ikinci görüşte ciddi manada problem var. Problem şuradan geliyor. Bir, hadisin iddiası çok problemli. Yani estağfurullah, görüşün iddiası çok problemli. Nedir? Şudur, hem helal ve haramda hem de فضائل amalda zayıf hadise mutlak olarak amel edilebilir. İki, bunun kendinden rivayet edildiği insanlar çok tehlikeli. Yani selef imamları olduğu için bunlar. Bak işte selef bile e, helal ve haramda ne yaparlar? E, şey yaparlar. Eee azayif hadise amel ederler diyor insanlar. Şimdi burada şöyle bir duralım. Bu iddia bir defa mantıken kendi içerisinde çelişiktir. Siz önce hadisi makbul ve merdud diye iki kısma ayırın. Ondan sonra merdud diye isimlendirdiğiniz kısımda gelen amel edin. Öyle mi? Kendi içinde makul olan bir şey değildir. İkincisi Şeyhül İslam'ın bu konudaki açıklamasını söyleyelim ki bu altın bir açıklamadır. O da nedir? Şudur. Diyor ki: Biz dedik ya İlk defa ıstilâhi anlamda bakın buna dikkat edin çünkü bir sonraki okuyacağımız metinde bunu ciddi, ciddi manada aç, aç, aç, açacağız ve açıklayacağız niye? Çünkü birileri bugün mesela Muhammed Awwam gibi e, e, şeyin Abu Ghudda'nın talebeleri İmam İbn Teimiyeyi bu konuda eleştiriyorlar sanki İbn Teimiyey e, sözüyle yanlış bir şey söylemiş gibi. Biz dedik ilk defa ıstilahi anlamda Hasan terimini kullanan kimdir? İmam Tirmizi'dir. O zaman burada dur. Şeyh Hulusi ameb diyor ki, bakın. İmam Tirmizi'den önce alimlerin yanında, ıstilahi anlamda hadis iki kısımdı. Sayı hadis, bir de zayıf hadis. Tamam. Zayıf hadisi de onlar iki kısma ayırıyorlardı. Zayıflığı şiddetli olan hadisler bununla amel etmiyorlardı. Zayıflığı basit olan hadisler Bununla dinde amel edileceğini söylüyorlardı. İşte onların bu de zayıflığı ha basittir dediği hadisler sonradan gelenlerin hasen dediği hadislerdir. Bakın bu tahkik budur işte. Yani bunu anlarsak her bazı alimlerin hem helal ve haramda hem de ee, helal ve haramda hem de e, ''Fadayül amelde zayıf hadisle amel edilir.'' ''Zayıf hadis bize kişilerin rayinden daha sevimlidir.'' Demesinin sebebi de otomatikmen anlaşılır. Niye? Çünkü bu alimlerin zayıf dediği hadis, bizim şu anda hasen diye açıkladığımız hadistir. Çünkü onların yanında hadis iki kısım. Say. en şartı kaybolduğu anda, yani zapt biraz düştü. Hemen bunu ne sınıfına sokuyorlardı? Zayıf sınıfına. Niye? Say' olmayan onların yanında zayıftır. Çünkü hadis onların yanında iki kısımdı. Sonra ne yapıyorlardı? Sonra tutuyorlardı. Zayıf hadisi ikiye ayırıyorlardı. Diyorlardı zayıflığı basit olan yani zayıflığı basiten kasları bizim bugün ne dediğimiz? Hasen hadis dediğimiz hadis e Böyle bir açıklama yaptığımız zaman bu alimlerden nakledilen bu görüşteki problem de ortadan ne olur? Ortadan kalkmış olur. İnşallah anlatabilmişimdir. Evet. çok az bir kısım kaldı. Aslında burada dursak olur ama inşallah bunu bitirelim. Ee, bitirirsek daha güzel ee, olur. Allah'ın izniyle. Hadisun <gülüyor> muda'af. Ne demek? Şimdi zayıf hadisi işliyoruz. ya. Yani mesela bazı kitaplara baktığımızda alimler hadisun <gülüyor> muda'af diyorlar. Muda'af <gülüyor> demek lügat manası. İsmi mef'ul olduğu için. Öyle değil mi? Yani zayıf kılınmış olan. Değil mi? Zayıf olduğu söylenen hadis olmuş olur. Ama ıstilahta hadisun mudaaaf demek bu manaya gelmez. Hadisin mudaaaf demek ne demek? Bir grup alimin sahih, bir başka grup alimin ise sahih, bir grup alimin zayıf, bir grup alimin sahih dediği ve iki tarafın da eşit olduğu hadislerdir. Yani bir hadis var. 3 alim zayıf demiş, 3 alim sahih demiş mesela. Bu hadise alimler ne diyorlar? Üzerinde ihtilaf edildiği ve iki tarafın da eşit olduğunu yani terazinin iki kefesinin eşit olduğunu ifade etmek için bir ıstılah bulmuşlar. Buna da hadisun mudaaaf demişler. Yani bir kitapta böyle bir şey gördüğümüzde ama ha, bu hadis zayıfmış demeyeceğiz. Bir kavim alim sahih demiş demektir. Bir grup bir kavim alim ise sahih demiş demektir. Peki aynı sorumuzu Sayihte ve Hasen'de sorduğumuz gibi burada da soralım. Hadisin mazanı nedir? Yani zayıf hadisin mazanı. Zayıf hadisler nerede bulunur? Zayıf hadisler iki tür kitaplarda bulunur. Tamam. Birincisi zayıf olan raviler için yazılmış kitaplarda bulunur. Bazı alimler, alimler tarafından zayıf kabul edilmiş bazı raviler hakkında kitaplar yazmışlar. Ne demek? Yani onların tercümeleri. Mesela demiş ki adam işte İbnül Kelbi. Almış. İbnül Kelbi şudur, şurada doğmuştur, tarihi budur ve alimlerin yanında zayıftır, cerh edilmiştir. Niye? Şu, şu, şu sebepten dolayı. Tek tek böyle almış. Şimdi bunu alırken yani Raviy'i tercüme ederken, Raviy'den bize nakl olunan hadisleri de zikrediyorlar tabi. Hani niye? Ta ki onu tanıyan, onu rivayet ettiği hadisleri de tanısın ve onu yani misal babından zikrediyorlar. Bu tip kitaplarda zayıf hadisleri ne yapabiliriz? Zayıf hadisleri bulabiliriz. Ne gibi mesela? Örneğin Ukayli'nin duafası gibi değil mi? Ukayli'nin yazmış olduğu duafa kitabı veya i̇bn Adî'nin El-Kamil Fiddu'afa Vel-Metrukin Yani zayıflar ve metrukları toplayan, kamil olan kitabı gibi. El-Kamil Fiddu'afa Vel-Metrukin gibi. İkincisi ise zayıf hadise taksis edilen kitaplar var. Tabi bu bütün zayıf hadisleri topluyorum diye genelde yapılmamış geçmiş alimlerin yanında. Daha ziyade mesela ilel kitapları yani illetli hadisleri toplayan. E illet nedir? Yani ma'lul hadis zayıf hadislerin kısımlarından bir tanesidir değil mi? Hadiste illet var illet olduğundan dolayı da bu hadis zayıftır. Mesela, mesela İbni, e, İbni Ebi Hatim'in İlel'i gibi, Dara Kutli'nin İlel'i gibi. Mesela İmam İbnül Ceviz'in İlel'l-Mutenahiye'si gibi mesela. E, Hakkese İmam Tirmizi'nin İlel. E, kitabı gibi. Mesela hakeza mevzu hadisleri bir araya toplayan kitaplar gibi. Mevzu. Mesela mevduat değil mi? İbnül Cevzi'nin yazmış olduğu mevduat e, kitabı gibi. Bunlar nedir? Molla alil mesela mevzu hadisleri bir araya topladığı kitabı gibi. Mesela bunlar da zayıf hadisin kısımlarından olan mevzu hadisi bir araya toplayan kitaplardır. Bir de asrımızda yapılan ciddi çalışmalar var bu konuda. Mesela bu konuda yapılmış en hacimli kitap işte e, Muhammed nasur Elbani'nin değil mi? Silsiletül ahadis, Ahadis-i Sahihah Mesela Sahih Hadisler Silsilesi diye ciddi anlamda büyük bir eser. Herkese Silsiletül Ahadis-i Daifah ve Mevdu'a وَأَثَرُهَا سَيِّعَ عَلَى ve <الْأُمَّة> وَيَوْتَفِي الْمَّةِ Zayıf ve mevzu hadisler silsilesi ve ümmetin üzerindeki kötü etkisi diye her biri 13-14 cilden, cilden oluşan kitaplar ve benzeri çalışmalar var. Mesela Sahih-ül Musnet min esbab Nuzul yani e, sebeb-i nüzul hakkında e, sayı hadisleri toplayan e, kitaplar, kitap vesaire Bunun gibi yapılan bazı çalışmalar e, var. Evet. Burada inşallah konumuzu e, bitirelim. Yani zayıf hadisle alakalı e, konuyu inşallah bitirelim. E, ondan sonra Allah nasip ederse e, metnimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabi burada son söz olarak şunu söyleyebiliriz. Diyebiliriz ki aslımızın da en problemli meselelerinden bir tanesi. Dikkat ederseniz mesela hadis-i muda'af dedik ya bir şey olarak, bir tanım olarak hadis-i bir ıstılah olarak dedik. Yani demek ki tek bir hadis bazı alimlerin yanında sahip, bazı alimlerin yanında zayıf olabiliyormuş. Bu mesele çok o zaman iştihadi bir meseledir. Yani üzerinde sıhhatinde ittifak edilen hadisler vardır. Bir de zayıflığında ittifak eden hadisler vardır. Bunlar zaten konumuz e, üzere konuşulacak şeyler değil. Bir de sıhhatinde ve zayıflığında ihtilaf edilen hadisler e, var. Özellikle hadis yani bu Allah'ın bir lütfu. Yani ümmet arasında say, hadis ilmiyle iştigalın çoğaldığı, tekrardan sünnetin ihya edilmesi. Bu Allah'ın belki bir lütfudur. Lakin bu bazıları tarafından bir belaya çevrildi. Yani belaya çevriliyor. O da nedir? Mesela iki kişi oturuyorsun, e, konuşuyorlar. Biri mesela bir namazla diyelim ki bir amel yapıyor. diyor Diğeri diyor ki bu hadis zayıf bir hadis e, diyor mesela. Öbürü de ona diyor ki şeydir. E, bu hadis diyor sahih bir hadis. Nasıl zayıf bir hadis falan. Yani şimdi onun zayıftır dediği mesela bir imamdan görmüş onun zayıf olduğunu. Öbürünün sahihtir dediği o da bir imamdan görmüş onun sahih olduğunu. Yani yoksa ikisi e, karşılıklı olarak bunun... E, araştırmasını yapıp son noktaya ulaşmış olan insanlar değil. Mesela özellikle Türkiye'de şu anda tahkikli kitaplar tercüme ediliyor. Genelde dipnotlarda Elbani'nin hadislere koyduğu hükümler var. Elbani bir hadise zayıf diyor. Adam mesela o hadisle amel edenlerin hepsine müpteli diyebiliyor örneğin. Ya iyi de aynı hadise İbn Hacer Hasen demiş mesela. Aynı hadise İmam Nevi Sayy demiş mesela. Yani onlar da muhaddis'tir. bu da muhaddis'tir. Bu da hadis ilminde. E, yol katetmiştir. etmiştir. Onun için bu tip meseleler e, bayraklaştırılıp insanların birbirini çekiştirmesini gerektiren meseleler değildir. Bunlar içtihadi e, meselelerdir. Ve bu konuda yani bu konuda başkalarını ciddi anlamda eleştiren, başkalarının bidat tehli olduğuna inanan insanlar da e, gerçek anlamda hangi menhece tabi olduklarını bilen insanlar değildir. Yani bir şahsın sözüyle. O zannediyor ki Resulullah'ın sözüyle, sünnetle insanların kafasına vuruyor. Lakin aslında öyle değil. Yani O hadise hükmetmiş olan bir adamın iştihadıyla aslında bunu yapıyor. Ondan dolayı sehhatinde ve zayıflığında ihtilaf edilen hadislerde özellikle biraz daha yavaş davranmak, özellikle bu konularda muhalife inkar etmemek esas olan nedir? Esas olan budur ama zayıflığı veya mevzuluğu üzerinde ittifak edilen sayhliği üzerinde ittifak edilen hadisler bunlardan konuşmuyoruz. Sadece üzerinde ne yapılan? Üzerinde ihtilaf edilen hadisler. Mesela örneğin diyelim biri dua etti, duadan sonra tuttu elini yüzüne sürdü. Adam diyor bunu yapma bu bidattır. Ya bu bidat değildir. Bununla ilgili hadisler varit olmuştur. Lakin racih olan bu hadislerin zayıf olmasıdır. Öyle mi? Zayıf olduğu için de bu hadislerle amel edilmez. Öbür taraftan adam diyor doğrudur ama bazı alimlere göre. Mesela i̇bn Hacer de bunlardan biri. Bu hadislerin bir araya toplanmasıyla bu hadis hasen hadis mertebesine yükselir. Hasan e, hasen de amel edilir diyor. Bırak sen kendi görüşünü söyledin. Dedin ki bak alimler araştırma yapıyor. Ama dedi yok ben bu konuda yani senin dediğin ki alimse bu daha büyük alimdir. Ben bunun sözünü kabul ediyorum ve duada elimi yüzüme sürüyorum dedi mesela. Tamam sürüyorsan sür. Ben yapma öyle mi? Ama yapana da bir mübdedi'miş gibi muamele etmem. Çünkü bunlar iştihadi meselelerdir. Ve iştihadi meselelerde asıl olan da genişlik dır. Bu da nedir? Konumuza taalluk eden meselelerden bir tanesidir. Eee vaktimizi de zaten açtık. Ve ahirü davana elhamdülillahi rabbil alamin.